tarikatın birinci şartı teslimdir. Tasavvuf ve tarikatın tarifi, konusu, faidesi ve gayesini tanıyalım ki, kabul edilmesi, reddedilmesi kolaylaşsın. Tarik veyahut tarikat, sebil kelimesiyle eş anlamda olup, suluk edilen yol demektir. Artık tarikat yol demektir. Sufiler, tasavvuf ilmiyle çalışıp, kalpten her türlü fenalığı silmeye, ve her türlü güzel duygularla süslemeye tarikat ismini vermektedirler. Bunda esas kötü vasıflardan sıyrılıp takva libasını giymekle güzel ahlaklarla ahlaklanmaktır. Bu manada tarikat kelimesini kullandılar sufiler. Doğru ve gerçek bir ilimle amel etmenin sonunda elde edilen neticelere tasavvuf ve tarikat denilmektedir. Bir işe girmeden evvel o işin tarifinin, yani resim, eşit planının, konusunun, faidesinin ve işe sevk eden gayesinin bilinmesi şarttır. Aksi takdirde nefi yahut sübut üzere başlanacak iş başarılamaz. Bundan böyle tarikate, diğer ifadeyle tasavvufa girmeden evvel tarifi, konusu, faidesi ve gayesinin bilinmesi gerekir ki güzel amaca ulaşılabilsin. a. Tarifi, tarikat ve tasavvuf haset, kin, hile, aldatmak, yükselmeyi talep etmek, övgüyle sevinmek, gösteriş, ikide bir gazaplanmak, Allah Teala'nın mahlukuna hor bakmak, cimrilik, oburluk, Allah Teala ve Peygamberinin alçalttığı şeyleri yüceltmek, yücelttikleri şeyleri umursamamak gibi türlü rezilliklerden kalp, ruh ve sinir sistemini temizlemenin, aynı zamanda Allah Teala ve Peygamberinin hoşnut olduğu tevhid, takva, haya, sıdık, ihlas, kanaat, tevekkül, tevazu, hak ve gerçek söze kulak vermek, en güzeliyle amel etmek, halkın övgüsünü, sövgüsünü sarfı nazar etmek, hilim, eşit yumuşaklık, her Müslümana her hayrı dilemek, diyargamlık, yani Müslüman kardeşinin ihtiyacının giderilmesini ön plana almak, Sehavet, Allah Teala'nın değer verdiği şeylere değer vermek, yüceltmek, fakir, miskin ve zayıfları şefkatle kucaklamak, her müminin şerefini, haysiyetini korumak gibi güzel hasletlerle yaşamanın keyfiyetini tekeffül eden bir ilimdir diye tarif ettiler. Tasavvuf, tehliyye, eşit, her türlü fenalıklardan boşalmak ve tehliyye, eşit, her türlü güzel ahlakla süslenmektir diye kısaltarak tarif ettiler. B. Tasavvufun konusu teskiye eşit temizlenmek, tasfiye eşit süzülmek yahut özleşmek, tahliye eşit her türlü fenalıklardan boşalmak ve tahliye eşit her türlü güzel ahlakla süslenmek olarak kalp ve sinir sisteminin fiillerini iyiden iyiye bilmektir. Çünkü, tasfiye olduğuna göre, ya sütten yağın çıkarılması gibi çalkalamakla, ya da üzümden pekmezin çıkarılması gibi kaynatmakla, yahut altının madenden ayrılması gibi yakmakla bir şeyin özü çıkarıldığı gibi, sufi de kalp ve ruhunu nefsin pisliklerinden süzer özleştirir. Tezkiye, eşit temizlenmek olduğuna göre, bir şey ya mücerret suyla, yahut sabunla birlikte suyla, ya da taş, toprak, havlu gibi silme aletleriyle silmekle temizlendiği gibi, sufi de kalp ve ruhunu nefsin pisliklerinden yıkar, siler. Tehliye olduğuna göre, bir şey mesela kap, çuval, boşalmakla temizlendiği gibi, sufi de tasavvufun adabı, diğer ifadeyle, tarikatın şartlarıyla Sinir sistemini menfi duygulardan boşaltır. Bin netice tahliye itibarıyla da Allah subhanehu ve Teala'nın armağan verdiği tevhid ve levazımlarıyla rızai Bari'yi kazanmak için sufi ruhunu ve aklını süsler. C. Tasavvufun faidesi zahirde ve batında iyi insan olmak, iyi insanları yetiştirmekle, hakka samimi, halka faedeli bir kul olmak, hizmet etmektir. De tasavvufun gayesi Allah Subhanahu ve Teala'nın rızasının kazanılmasını amaçlamaktır ve asıl maksat da budur. Tarikatin şartlarının birincisi teslimdir. Teslim de şer'i şerif ve sünnet dairesinde gerek alışveriş yaptığı mürebbisinin ve gerekse ilmi ile amel eden ulemanın sözünü kabul etmektir. Vekille alışveriş yapmanın hükmü de budur. Vekilin Tarikat ve şeriatın dairesinde dediği sözü geçerlidir. Şeyhimiz yahut vekili olmasa dahi her müminin her mümine emri bil maruf ve nehy anil münkeri tebliğ etmesi geçerlidir. Hak ve gerçek bir söze teslim olmak, kabul etmek tevazuun, baş kaldırmak da kibirliliğin net suretidir. Allah Teala وَالتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Sizden öyle bir cemaat bulunsun ki, onlar halkı hayra çağırsınlar, iyiliği emretsinler, kötülüklerden vazgeçirmeye çalışsınlar. İşte böyle olanlar, felaha erenlerin ta kendileridir, buyurmuştur. Nitekim resul Muhterem sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem ashabına, Ette druna men esabukun ila zilli Allahu azza ve celle yevmel kıyame. Kıyamet gününde Allah azze ve celle'nin gölge eşit koruması altına öncelikle geçenleri bilir misiniz diye sordu. Asab Allahu taala anhum Allah ve onun resulü bilir dediler. Ellezine iza u'tul hakka qabiluhu ve iza su'iluhu badaluhu ve hakamu lin nasi ka hukmihim li enfusihim. Öyle olgun insanlardır ki Hak ve gerçek kendilerine verildiği, eşit söylendiği zaman derhal kabul ederler. Hak ve gerçekten soruldukları zaman derhal yayarlar, eşit cevap verirler. Umum halka da kendileri için hüküm ettikleri gibi hüküm ederler. Yahut kendilerine idari işlerde büyüklük hakkı verildiği zaman kabul ederler. Kendilerinden saygı istenildiği zamanda da hiçbir kınayıcının kınamasından korkmaksızın Derhal saygıda bulunurlar ve iş başına geldikten sonra da umum halka da kendileri için hüküm ettikleri gibi hüküm ederler diye buyurdu. Kim olursa olsun tarikat ve şeriatla alakası olmayan sözleri, mesela günlük hadiseleri her Müslüman dilerse kabul eder, dilerse reddeder. Müşahede, rüya ve keşifte görülen şeyler şer'i şerifin zahirine muvafık ise makbuldur muhalifse kimden olursa olsun reddedilir.